رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول والله والآخر والله الظاهر والله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah vel hakkul melikul mübin Muhammedun Resulullah sadikul vaadil emin <gülüyor> Muhterem müminler bugünkü dersimizi de Ezan-ı Muhammediye kadar inşallah yine günümüzün konularından Müslüman olmayanların ortaya attığı, fakat tamamen Müslümanları alakadar eden, meselelerden birisi olan bir konuyu, bir meseleyi inşallah huzurunuza getireceğiz. Lakin ne kadar ciddi davransak da, ne kadar ciddiyetle meseleleri ele almak istesek de istediğimiz olmuyor. Çünkü cemaati Müslümini bir saat kala ezanı Muhammediye, bir saat kala bir araya getirmek belki mümkün ama şu anda mümkün olmuyor. Evrece böyle değildi. Evrece dedim yani 1980'den önce şahsen Cuma günleri Emin önünde yeni camide razı ediyordum. Değil bir saat o zamanlar neydi de öyle oluyordu bilemiyorum değil bir saat, ezana bir buçuk saat kala yeni cami doluyordu. Ben cemaati yara yara kürsüye gelmek zorunda kalıyordum. Bir buçuk saat kala ezana. O günkü Müslümanlar bir buçuk saat vazu ı nasihata zaman ayırabiliyordu da bugünküler niye bir saat ayıramıyor? Beni şahsen çok düşündürüyor bu. Yani bir saatlik fedakarlık acaba ne sebep oluyor da yapılamıyor? Engel nedir? <gülüyor> Muhakkak ki bazı sıkıntılar var. Maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılar var ama e bir cuma günü, cuma namazından önce bir bir saat vazu nasihata zaman ayıramadığımızın sebepleri beni çok düşündürüyor. Çok düşündürüyor. Camilerde hareket olmazsa, camilerde cemaati Müslüminin cereyanı, girişi, çıkışı, devir daimi, hareketi olmazsa, o ülke korkunç belalara maruz kalır. Büyük belalara maruz kalır. Camiler Müslüman memleketlerde, Müslüman beldelerde, bölgelerde, ülkelerde adeta bir insanın kalbinin mesadesindedir. Kalp mesadesinde, vücudunuzda kalbin yeri ve önemi neyse, kalbin ne önemi var? Her tarafa kanı gönderen nedir vücudumuzda? Siz söyleyin, kalp gönderiyor, kalp durdu mu hayat bitmiştir. Parmaklarınızın ucuna kadar kanı pompalayan nedir vücudumuzda kardeşler? Kalbimizdir. Yani vücudumuzun her noktasına can koşturan, hayat koşturan, kan dağıtan kalbimizdir. Kalbiniz durdu mu hayatınız bitti. Sekte-i kalp. Müslüman memleketlerde de vallahi bütün ulemamız böyle izah ediyor. Camiler o beldenin, o ülkenin kalbidir. Hayır, hasenat camiden dağılacak en tenha köşelere kadar. Selam, merhamet, mahabbet camiden dağılacak. E, camileri boş olan bir memleket kalbi durmuş ölü gibidir. Bu camileri nasıl canlandıracağız? İşte en azından hiç bir cuma günü. Yani her gün de istemiyoruz. Bakın elimizde ciddi belgeler var. Bosna her malumunuz da bir dünyada duymayan kalmadı. Bosna. Orada yemin ediyor yaşlı 90 küsür yaşında boşlaklar var, oradan gelmişler İstanbul'da, küçük köyde. Sık sık görüşüyoruz, beni sohbete çağırıyorlar. Evlerine gidiyorum. Hemen hemen haftada evlerde ve muhtelif yerlerde, camilerde, düğünlerde yaptığım sohbetleri, konuşmaları o gün hesapladım. Haftada 28 saat tutuyor. Gidiyoruz yani çağırıyorlar sohbete. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i konuşuyoruz. Oradan alıyorum malumatını yani havadan değil, bizzat kaynağından alıyorum. Yaşlı boşlaklar diyorlar ki, hocam bu savaş başlamadan evvel, canlı bir belge olarak söylüyorum. İki sene evvel biliyorsunuz savaş başladı ve iki yıldır devam ediyor. Savaştan evvel diyorlar, öyle bir gevşeklik vardı ki, beş vakit namazı adeta tamamen kaldırmıştık. Beş vakit namaz. Namaz diye bir şey yok. Unutmuşlar. Cuma günleri diyor. Cuma günleri hemen hemen büyük çoğunlukta bazı beldelerde bazı kariyelerde bazı nahiyelerde insan nüfusunun kalabalık olduğu yerlerde Hanefi mezhebine göre imamdan ayrı olarak üç kişi daha bulunması lazım biliyorsun Cuma namazı için. Dört imam dahil dört kişiyi toplayamıyorduk ki cuma namazı kılınsın. Vallahi cuma kılmıyordu diyorlar ya. Bakın başlarına ne geldi. Ama şimdi sokaklara kadar cemaat taşıyor diyor. Anladılar. Korkuyorum ki bizim burası da böyle olacak. Camiler çok boş. Haftada iki gün İmez sanayi sitesinde Öğle namazına 45 dakika kala ders başlattım. Günümüzün çok meseleleri var. Müslümanların dünyada en çok problemi ve meselesi olan insanların başında kim geliyor bugün? Müslümanlar geliyor. Bizim meselelerimiz çok anlatılması ve anlaşılması lazım. Müslümanlar 70 yıldır Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar... Dini eğitimden, İslam eğitiminden mahrum mu değil mi? Vallahi mahrum. Bunu herkes kabul ediyor. Bu mahrumiyet şimdi çok kötü sonuçlar meydana çıkardı. Din eğitiminden, din ve ahlak eğitiminden mahrum olan nesil, bugün bankaları, devlet hazinesini soyuyor mu, soymuyor mu? Vallahi budur bunun sebebi. Dinsizliğin din eğitiminden mahrumiyetin neticesini gördünüz mü görmediniz mi? Anlatıyorum cemaat'e ya din olmadan hayat olmaz, din eğitimi olmadan insan olmaz, genel müdür olmaz, müsteşar olmaz, başbakan olmaz. Satallar memleketi vallahi, satallar. Bunları iki gün ders koydum dedim Salı günü öğle namazından 45 dakika evvel gelin dedim ya. Perşembe günü de yine öğle namazından 45 dakika evvel gelin. Size aklınıza hayalde gelmeyen meseleler anlatacağım dedim. On kişiyi toplayamadım. Gelmiyorlar, gelemiyorlar. E ne olacak bu peki? Yani illa başımıza bir Sırp savaşı, bir Rum savaşı, bir Rus savaşı mı gelsin ya? Mağazamızdan bir saat ayrılamıyoruz O zaman köften ayrılacaksınız. Bak iki sene evvel Boşnakların Bosnalıların hepinizin olduğu gibi mağazaları vardı şimdi sığınacakları bir delik yok niye ders almıyoruz bilmiyorum niye ders almaz hale geldik iki sene evvel Boşnakların Bosnalıların hepsinin mağaları bahçeleri vardı görüyorsunuz cennet gibi bir memleketmiş şimdi dikili bir tek ağaçları kalmadı yani böyle olalım mı ki aklımızı başımıza alalım yani çarşının ortasında şu Kuyu camisi ezanı ı Muhammedi'ye bir saat kala niçin dolmuyor, niye dolduramıyoruz yani? Ne oldu bu Müslümanlara ya? Bu Müslümanlara ne oldu ben bunu anlayamıyorum. Ne bekliyor bu Müslümanlar? Yani camilere dolmamız için, camilerden sokaklara taşmamız için bir sırf savaşı mı lazım? <gülüyor> Yapmayın Müslümanlar. Bana öyle geliyor ki kusurlardan, eksiklerden bir kısmı da size ait. Niye vaaza gelirken peşinize beş kişiyle takamıyorsunuz? Elin gayrimüslimi, elin sapığı, elin çarpığı sinemaya, tiyatroya, bilmem ne gazinosuna giderken bütün mahalleyi ayağa kaldırıp gelin, gelin paranızı ben vereceğim götüreyim diye götürüyor da sen niye bir vaaza üç kişiyi beraber getiremiyorsun? Ne oldu size ya? Anlayamıyorum. Bu gevşeklik... ...bu esneklik... ...bu başıboşluk... ...vallahi başımıza büyük belalar getirecek. Korkuyorum. Şu anda... ...içinde bulunduğumuz... ...şartlar... ...hadiseler çok kötü. Karanlık tablo çizmek istemiyorum. Moralinizi bozmak istemiyorum. Onun için konuşmayacağım. Ama... Çok mühim gerçekleri bilmemiz lazım. Düşünün ki daha cinleri şu cemaatimizin içinde yani sizi kastediyorum caminin dışını kastetmiyorum. Cinler ile şeytanlar cinler cin tayfası ile alakalı ne bildiğinizi sorsan bir sayfalık kağıdı dolduramazsınız. Cinler nedir? Şeytan nedir? Şeytanın cinlerin iblisin şeytanın müslümanlarla olan münasebeti nedir? Neden her meseleye, her hayırlı işe başlarken Racim? Niye bunu Allah bize çektiriyor? Bu da yetmiyor. Hayatında zengin Müslümanların bir sefer en azından Arafat'a, oradan Müzdelife'ye, oradan da Mina'ya çağırıp niçin üç gün peş peşe şeytanı bize taşlattırıyor? Şeytan taşıma var da. E soruyorum Hacı Efendi'ye, vallahi manasını bilmiyor. Şeytan taşlamak nedir, nasıl olur? Gözle görülmeyen bir şeyi taşlayabilir misiniz, taşlayamaz mısınız? Siz söyleyin. Taşlayamazsınız. Orada bunun manası ne? Gözle görülmeyen şeyi taşlamak aptallık olur. Karanlığa taş atabilir misiniz? E orada büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan ne bu ya? bunlarla alakalı bir konferans verilmesi gerekse tam sekiz saat sürüyor sekiz saat cemaat Allah'ı doğru dürüst tanımadığı gibi vallahi şeytanı tanımıyor e buyurun size anlatalım bunların ne olduğunu diyoruz kimse gelmiyor yarın mahşer günü yakanıza yapıştığım zaman utanmayasınız kusura bakmayın şu camiye gelen bir Müslüman niye peşinde üç tane ya bir horoz bile peşinde üç tane tavuğu gezdiriyor be horoz bile olamadınız siz ya ne olur çekin kandırın kandırın camiye getirmek için bir adamı kandırmak ne dersi söyleyin caiz elin adamı cehenneme götürmek için kandırıyor sen cennete getirmek için kandırıyorsun kandır ne olur yani bizde bir gayretsizlik var. Cemaati müsliminde müthiş bir gevşeklik görüyorum. Bazı böyle müstesna arkadaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Gayret içindeler, çırpınıyorlar, koşuyorlar, düşüyorlar. Oraya koş, buraya koş, bir şey yapayım ama cemaatin çoğunluğunda gevşeklik var. Esneklik var, eksiklik var. Başımıza gelecek bir beladan korkuyorum. O zaman da istediğimiz dersi yapamıyoruz. Bakın öyle bir ders hazırlamıştım ki bugün, iştahından, isteklen ama gelip de cemaati, caminin yarısı bile dolmamış görünce vallahi iştahım kesiliyor. Samimi söylüyorum ya. Niye? Eğitim sisteminde bir düzen var. Eğitim, öğretim sisteminde. Talebeler sınıfta yerini alacak. En son kim gelecek? Hoca gelecek. Ama bizim tabaksine hoca geliyor, cemaat yok. Eğitim olmaz. Vahiz olmaz, nasihat olmaz. Anlattığım dersin başını dinlemeyen sonundan vallahi bir şey anlamaz. Eğitim aykırıdır. Eğitim sistemine, kanunlarına aykırıdır. Ders bir bütündür. Başını dinlemeyenin sonundan alacağı bir şey yoktur. İşte bunu bir türlü başaramıyoruz. Ezan okunduktan sonra üç dakikada uzatamıyoruz muazzam sıkıntı başlıyor efendim çekim var senedim var müşterim var git bakalım nereye kadar gideceksin peşinde koştuğumuz bir dünya var bizi en çok yanıltan budur efendiler bir insan bütün bir ömrü boyunca koşsun koşsun koşsun en son nereye kadar koşarsınız mezarlığa kadar kötesi yok ne yaparsanız yapın. Sizin hayatınız Müslümanlara göre, Müslümanlığa, Kur'an'a, sünnete göre hayatımız, dünyamız bize emanet olarak verilmiştir. Bir kere bunu kabul etmek zorundayız. Ya desem ki kardeş Müslüman şu teybimi, şu cihazımı sana emanet ediyorum bir müddet sonra gelip alacağım desem bunu satabilir misiniz? Bu senin değil ki ya. Uğraşa, oyna. Bunu kullanamazsın. Bunu çalamazsın bile. Emanettir bu. Gelip alacağım diyorum. Sonunda tekrar gelip alacağım. Cenab-ı Hakk da ben size bu hayatı, dünyayı, eşyayı emanet olarak verdim. Küllü nefsin zayikatül mev, sümme ileyna türcaun. Sonunda hayatınızı alacağım diyor mu demiyor mu? Öyleyse bu emanet nasıl har vurup harman Müslümanın hayat anlayışı, gayrimüslimin anlayışı gibi olmaması lazım. Gayrimüslim ben öl, öl, öleceğine inanmıyor, öldükten sonra dirileceğine inanmıyor, hesap gününe inanmıyor, ahirete inanmıyor. Onun için dünyaya sınırsız sarılmış. Sen böyle olamazsın. Küllü <gülüyor> nefsin zayikatül mevt ayetini göz ardı edemezsin. Onun için bütün Müslümanların geleneğinde, Tabutun üstüne örtülen bir yeşil örtü var. Siz de biliyorsunuz yeşil örtü. Onun bir, bir ucunda boydan boya hangi ayet yazılı daima bu bezin orada? küllü nefsin zâikatül mevt sümme ileyna türcaun. Türcaun demek rucu etmek yani müracaat etmek. Sonunda müracaat ediyor gelip senin canını alıyor. Demek bu can senin emanetindir mülkün değil. Yerinde kullanman lazım. Atamazsın, satamazsın. Bildiğin gibi kullanamazsın. Emanettir bu. Ama bizim hayat anlayışımız tamamen İslami anlayıştan uzaklaştı. Olmaz. Bu çark böyle dönmeyecek. Sonunda bırakıp gitmek zorundayız. Ne olur Allah'ın evine biraz zaman ayırın. Ne olur Allah'ın dinine zaman ayırın. Oğlunuza, kızınıza ayırdığınız zamanın Yüzde birini Allah'ın dinine ayırsanız evliye olursunuz. Elimizden alınacak şey için fazla debelenmenin bir manası yok. Elimizden alınacak, yeryüzünde kalmış kalabilmiş kimse yok kainatta. Eğer yeryüzünü verseydi, verseydi, verseydi, eğer Allah katında sizin çok kıymetli bir şeyiniz olsa... Bunu kime verirsiniz? En sevdiğiniz adama verirsiniz. Eğer dünyada çok mühim, çok kalıcı, çok cazip bir şey olsaydı, Allah dünyayı herkesten çok kime vermesi lazımdı? Muhammed Mustafa'ya vermesi lazımdı. Onu da almış dünyadan bak. Yapmayın Allah aşkına, Müslümanlar. Çok kötü gidişimiz var. Çok kötü gidiyoruz. Çok yanlış gidiyoruz. Bu sessizliğimiz, bu tembelliğimiz, bu miskinliğimiz, bu pişkinliğimiz, bu gevşekliğimiz başımızdaki insanları da azdırıyor. Azdırıyor görüyorsunuz. istimaller almış başını gidiyor. Hale bakın yani bir Türkiye Elektrik Kurumu'nun başındaki genel müdür. TEK, tek diyorlar, T Türk. Efendim, E elektrik... K kurum. Bunun başındaki genel müdür işte bak geçen gün pat diye adamı görevinden aldılar. Niye? 350 milyar vatandaşların tüyü bitmemiş yetimlerin, gece konduda yaşayanların aman elektriğimizi kesmesinler diye ekmeğinden ayırdığı elektrik paralarını 350 milyar kendi parasıymış dedi kimseye çaktırmadan Marmara Bank Battı geçen gün görüyorsunuz. Oraya faize yatırmak suretiyle aylardır bunun faizini topluyormuş herif ya. Yetimlerin parası bu. Bu banka batmasaydı kimsenin ruhu duymayacaktı. biliyor musun Sizin sessizliğiniz, hareketsizliğiniz, gevşekliğiniz baştaki adamları daha da azdırıyor, kudurtuyor. Bizim de bu. Dünyanın neresinde böyle bir genel müdür böyle bir iş yapsa... ...o adamı görevinden almak değil... ...o ülkede yaşama şansı kaybolur. Türkiye'de bulunması mümkün değil bu adamların. Ama Müslümanlar gevşek. Ne gelirse çekiyor, ne gelirse sineye çekiyor. Gevşeklik... ...böyle gitmez... Böyle gideceğiniz sananlar işte etrafımızda olan, görülen, patlayan olaylara baksınlar ve lütfen kanaatlerini değiştirsinler. Mümkün değil, gitmez. Bir zamanlar görüyorsunuz devlet malı deniz, yemeyen domuz diyorlardı bak. Devlet malı diye bir şey kalıyor. Çöktü, bitti, gitti. Bitmeyecek bir şey yoktur. Denizler de biter. Denizler de biter. Nitekim bitmiş denizler. Eskiden denizken kurumuş yerler yok mu? Çekilmiş yerler yok mu? Bakın şu İstanbul'da barajlar var. Su toplayan barajlar. Eğer yağmur yağmasa on gün sonra bu barajlar kuruyor mu kurumuyor mu? Demek bitiyormuş bak. Demek bitiyor. Bundan dolayıdır kainatın efendisi Hazreti Muhammed'ül emin rahmeten lil alemin sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Denizin ortasında yahut akan bir nehirin kıyısında abdest alsanız dahi sanki çölün ortasında çok sınırlı bir suyunuz varmış da öyle abdest alıyormuş gibi davranmanız lazım diyor. Sen bakma attığına kuruyabilir. Terbiyeyi görüyor musun? Denizin ortasında bile abdest alırken çölde abdest alan bir Müslümanın harcadığı sudan farz, fazla harcayan cehennemliktir diyor. Denizin ortasında deniz ma, devlet malı denizmiş yemeyen domuzmuş bundan daha şerefsiz bir söz olur mu dünyada? Bak gitti işte. Hazine tam takır. Yemeğe dayanır mı? Devlet bütçesi. Demek ki çok kötü bir giriş var. Bunun da çaresi, çözümü Allah'ın dinine dönmektir. Belki gayrimüslimler, Hristiyanlar, Yahudiler, layıklıyı dinsizlik olarak uygulayanlar öyle zannediyorlardı ki 70 sene sonra Türkiye'de bir tek Müslüman kalmayacak zannediyorlardı. Fakat Allah onları yanılttı. Şimdi bütün senaryolar, bütün tuzaklar, bütün hileler, bütün oyunlar kimin üzerine yapılıyor dünyada? Müslümanların. E sen bunun farkına varmadıysan, bunun farkına varıp camileri tekrar doldurmaya koşmuyorsan, korkarım ki büyük tehlikelere, çok sıkıntılara maruz kalacağız. Çok sıkıntılara maruz kalacağız. Bakın Hristiyan dünya yatıp kalkıp Müslümanların beldelerini, şehirlerini, topraklarını nasıl ellerinden alabiliriz diye vallahi hesap yapıyor. Yatıp kalkıp hesap yapıyorlar. Bütün dünyadaki kavgaya bakın. Müslümanlar üzerinedir. E müslüman da böyle fısırık, çekingen, camiden cemaatten uzak, işine, gücüne dalmış, davayı dini İslam'ın dışında kalırsa ne olur bizim halimiz? ki aksine tam tersine Cenab-ı Hak Müslüman Türkleri diyorum. Bakın Arapları demiyorum. Şu anda dünyada Müslüman Araplar var. Müslüman İranlıları var. Biz de Müslüman Türkler var. Yani çoğunlukta yani gözle öbürleri kısmi olarak Pakistanlılar var, Afganlılar var. Ama en fazla dünyada sözü edilen Müslüman üç mühim millet var. Müslüman Araplar siz söyleyin. Müslüman İranlılar, Müslüman Türkler. Bu üç Müslüman milletin içinde Hıristiyan dünyasının asıl hedef aldığı millet hangisidir siz söyleyin? Müslüman Türklerdir. Niye? Müslüman Türkleri Cenab-ı Hak getirmiş getirmiş evvelce Hristiyan olan İnsanları vatanına bizi oturtmuş mu, oturtmamış mı? İşte mesele buradan çıkanaklandı. Şu anda bizim üzerinde oturduğumuz İstanbul 541 sene evvel kimin elindeydi? Kim burada oturuyordu? Hristiyanlar ya, bırakın Rumları, Hristiyanlar. Yani biz şu anda İstanbul'da oturan bir Müslümanı ben şuna benzetiyorum. Çünkü bütün Hristiyanlar ayağa kalktı. Atağa kalktı silah ellerinde, teknoloji ellerinde, imkan ellerinde Birleşmiş Milletler'in tamamı değilse büyük çoğunluğu Hristiyan NATO'nun tamamı Hristiyan Avrupa topluluğunun tamamı Hristiyan birleştiler, bütünleştiler Birleşmiş Milletleri elde ettiler daimi üyeler onlardan, NATO onlardan Avrupa Birliği onlardan tam birliklerini sağladılar şimdi topraklarını bizden almak istiyorlar mı, seviyorlar mı? Aa, gelin şöyle, gel bakayım böyle. Daha sana rahat yok. Ve İstanbul Müslümanları şu anda Hristiyanların böyle gözlerini dikip baktıkları bir zeminde adeta mayın tarlasında oturuyorsunuz. Vallahi rahatınız kaçacak yakınlarda birkaç ay sonra. Huzurunuz kaçacak dükkanınızda. ...bu enflasyonun getirdiği sıkıntıdan... ...yüz bin beter bir sıkıntı gelecek. Savaş tehlikesi var. Mayın tarlasında oturuyorsunuz. 541 sene geçti... ...ama Hristiyanlar unutamadı. Fatih Sultan'ı affetmediler. Yani Hristiyan dünya... ...Fatih Sultan Muhammed Han'ı... ...affettiler mi, etmediler mi... Çizi bizi bizi laftetmediler. Hazmedemediler Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethetmesini etmesini hiçbir Hristiyan hazmedememiştir, içine sindirememiştir Ve Fatih Sultan Muhammed Han 15 kere zehirlenmiş, 15. 15. sinde ciğerleri paramparça olarak şehit olmuştur. Tarihten okuyayım. Akşam belgeyi aldım. Büyük Türkiye Tarihi diye bir kitap var. 14 cilt Büyük Türkiye Tarihi. Çok ciddi bir eser, araştırma eseri, tarih kitabı. 14 cilt böyle yılarsınız. O 14 ciltlik Büyük Türkiye Tarihinin üçüncü cildinin üçüncü cildinin 600, 126. sayfasından almışım. Mühim bir vesika. Büyük Türkiye Tarihi, cilt 3, sayfa 126. Şu bilgiyi veriyorum. Hristiyan Venedikliler Fatih Sultan Mehmet Han'ı 15 kere zehirlediler. Tam 15 kere suikas yapmışlar muvaffak olamamışlar. 15.sinde bakınız Venedikli bir Yahudi olan aslen Venedikli bir Yahudi olan bir Yahudi olan aslen Venedikli bir Yahudi olan ismi de Maastro Lakapo Lakapo adında Müslüman olduğu görülen ve yani sonradan Müslüman olmuş, dinini bırakmış, İslam olmuş, tam Müslümanlar gibi yaşayan bir adam şeklinde saraya girmiş ve sarayda sarayın hekimi makamına yükselmiş. Saray hekimi. Hekim malum bugün doktor diyorlar, tabii hekimi. Ve Fatih Sultan'ın rahatsızlıklarını tedavi eden baş hekim mevdedesine gelmiş nakap o böyle bir Yahudi itibar görmüş, itimat kazanmış kendisini öyle muazzam kabul ettirmiş, öyle Müslüman görünüyor, öyle muhteşem görünüyor ki sonunda Fatih Sultan biliyorsunuz İstanbul'u fethettikten sonra ikinci bir proje daha hazırladı, bu proje Roma'yı fethetmekti Roma, Roma Roma'da kim var, ne var Roma'da? Papa var, papa. Batı Roma İmparatorluğunun başı işte. Orası bak İstanbul Doğu Roma merkeziydi. Efendim, İtalya'daki Roma Batı Roma'nın merkezi. Yani orada papa var. Orayı da fethetme hazırlığına başlamıştı. ikinci proje. Birinci proje Konstantini yani İstanbul'u fethetmek. Hemen arkasından hazırlık yapmış Fatih Roma'yı fethetmek bu hazırlıkların içerisindeyken, bu Venedik Yahudisi ama Müslüman olmuş şekliyle, şemaliyle yaşayışıyla, namazıyla abdestiyle, mühtedi yani Müslüman olmuş bir kimse olan bu Maestro Lakapo namındaki ama ismini değişti mi tabi Yakup Paşa adına almış Yakup Paşa diye geçiyor gayet bu ve çok korkuş bir zehir kullanarak ve dozunu da Fatih Sultan Üsküdar'a geçip de Anadolu yakasından sonra Roma'nın fethini hazırlıklar yapmaya başladığı sırada tedavi ediyorum diye dozunu artıra artıra zehiri artırmış. Ve bir gecede birden bire Sultan Fatih Kuranlı'ya başlamış. Şafaktan sonra ciğerleri paçalamış ağzından gelmiş. Kan pusmuştur. Anında tabi meseleyi kavramışlar. Ve bu Venedik Yahudisi Lakapo Yakup Paşa namındaki bu baş hekimi sarayın hekimini yakalayarak paramparça etmişler sarayda. Ama ne çare Fatih Sultan gitti. 49 yaşını bir ay 5 gün geçmişti öldüğü zaman şehit olduğu zaman. Çok genç. 49 yaşında. Cihan Fatih'i. Cihan hükümdarı. Aşık Paşazade diye mühim bir tarihçimiz var Osmanlı tarihçisi diyor ki topladığı malumata göre diyor Sultan Fatih'in ciğerleri doğranmış vaziyette kan kusarak akşama kadar parçalandı diyor. Adamlar nasıl çalışmışlar affetmediler hazmetmediler her kötülüğü yaparlar nasıl emin olabilirsiniz? Ve Fatih ölür ölmez Hristiyan dünyasında şenlik başladı diyor tarih. Okuyorum oradan. La granda akula emorta Yeryüzünün en büyük kartalı öldü diye gazeteler manşet atı diyor. Yeryüzünün en büyük kartalı öldü. Fatih Sultan. Kartal bakışlı bir adammış. Burnu vesairesine bakarsanız hakikaten doğru. Ve Roma'da toplar atılmaya başlanıyor. Papa'nın emriyle bütün Avrupa'nın kiliselerinde üç gün üç gece vallahi çanlar çalınıyor. Bayram yapılıyor. Fatih öldü diye. Neden ne haberimiz var bizim? Ve üç gün üç gece bütün Avrupa'nın kiliselerinde şükür ayinleri yapıldı diyor yani. Şükür ayinleri. Şükür Fatih'ten kurtulduk diye ayin yapıyorlar üç gün üç gece. Bunun bütün kitaplar yazıyor bu, bu hadiseleri. Ama bizim haberimiz yok. Biz zannediyoruz ki o laikliği benimsedik. Çağdaş olduk. Avrupalılar, Avrupalı kadınlar gibi dudaklarımızı boyaladık, tırnaklarımızı cilaladık. Oh ne ala olduk Avrupalı. Avrupalı da bizi hissetti. Nerede affetti? Hani göster bakayım elli bin sene layıklığı benimse sen vallahi Avrupalı Hristiyanlar seni affetmeyeceklerdir. Nerede seni affetti? Hani niye kabul etmiyor? Yirmi senedir Avrupa topluluğuna müracaat etmişler. Kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Siz söyleyin. Ama geçen evvelsi gün dört tane Avrupalı Hristiyan ülkeyi Avrupa topluluğuna bir dakikada aldılar mı, aldılar mı, aldılar mı? Hemen aldılar. Niye Hristiyan'ınlar? onlar? Kim bunlar? Finlandiya, Norveç, İsveç, Avusturya. Hemen aldılar. ya Allah haşa. Ben şuna dikkatini çekmek istiyorum. Şu Müslüman millet Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine, kitaptan maksat ayetler yani. Amenna iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Bana öyle geliyor ki itikad ediyorlar da itimad etmiyorlar. Bak itikat başka şey, itimat başka şey. Ne itima? Allahu Teala çok açık haber veriyor. Ve <sesizim Dog> lan terda antel Yahudi, bak Yahudi ayet yani bu. Ve terda teki di istikbal. Nef demek olmayacak yani nef ediyor, Menfi, olumsuz. Ne şimdi ne de gelecekte. Ve terda. Sizi kabul etmeyecekler bu ayettir. Sizden hoşnut olmayacaklar, size rıza göstermeyecekler, sizi aralarına almayacaklar. Siz hoşlanmadığınız adamı aranıza almak ister misiniz? Ayet bunu söylüyor. Sizi aralarına almayacaklar. Kim ya Rabbi? Kim kim? El Yahudi, Yahudiler. Daha başka velen Nasara, hiçbir Hristiyan Hristiyan olduğu müddetçe, Yahudi olduğu müddetçe ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri. Bakın peygambere ümmeti Muhammed'e ediyor. <gülüyor> Sizi aralarına almayacaklar. Sizi kabul etmeyecekler Hristiyanlar. Ne zamana kadar onun da sınırını Allahu Teala bildiriyor. Sınırı nereye kadar almayacaklar? Hatta tettebi'a milletehun Hazreti Muhammed Mustafa'yı bırakıp Allah'ın oğlu dedikleri İsa'ya inanıncaya ve kiliseye bütün camileriniz yıkıp tarumar edip kiliseye kayıtlanıncaya kadar sizi aralarına almayacaklar diye bu ayeti gönderen Allah mı başlasın mı? Niye pek itimat etmiyorlar? Niye Allah'a itimat edilmiyor? Bakın Allah aşkına. Bu çok bir hadisedir. Kur'an'a inanan Müslümanların Amerika'ya sığınması vallahi zillettir, billahi zillettir. Kur'an'a inanan Müslümanların cebinde Türk parası değil de Amerikan doları taşımaları vallahi zillettir, billahi zillettir. Amerika Hıristiyandır. Ne deniz gülüyorsunuz. Hatta işte şu günlerde hac kafileleri kafile kafile hacca gitmeye başladılar. Hepsinin cebinde haca gitmeden evvel döviz olarak ne var şu anda ceplerinde? Dolar var, dolar, dolar. Müslüman Beytullah'a bile dolarla gidiyor. Ya bu bu sizi rahatsız etmiyor Müslümanlar? Eğer sizi rahatsız etmiyorsa ben sizi gerçek Müslüman kabul etmiyorum. Müslüman kabul etmiyorum demiyorum, dikkat edin. Gerçek Müslüman kabul etmiyorum. Müslüman başka, gerçek Müslüman başka. Beytullah'a bile Hristiyan Amerika'nın dolarıyla, Hristiyan Almanya'nın markıyla gidiyorsan, bu zillet sana yeter. Bu kefazelik sana yeter. Ne Müslümanlığı be? Tülahımı anlatın Müslümanlığınızı. Hacı efendi, cebindeki paraya bak bakalım ne kadar Müslümansın. Ne ölçüde Müslümansın? Cebinizdeki Amerikan doları hasbel kader cebinize giren akrep gibi sizi rahatsız etmiyorsa camil Müslüman değilsiniz. Kusura bakmayın. Hepimizi kastediyorum. Ben de öleyim sen de öylesin Bu hale getirilmişsek bu hale devam edemeyiz Allah ne diyor velen terda ankel yahudu velen nasara kalbinizde la ilahe illallah muhammedur rasulullah kalbinizde cebinizde amerikan doları Cebin hani vicdanınızda kelime-i tevhid cüzdanınızda amerikan doları yakışıyor mu yakışmıyor mu siz söyleyin yakışmıyor yakışmıyor yapmayın müslümanlar sakallılar Yakışmıyor. Ben bunu söylemek zorundayım. Vicdanlarımızda kelime-i şehadet, cüzdanlarımızda pis Amerikalıların doları. Elimizi açıyoruz Ya Rabbi. Bak elimizi, şu ellerimizi dua ederken açıyoruz. Ya Rabbi Amerika'yı Müslümanların başından... Sefet ya Rabbi diyoruz. Hani Müslümanları ezmesin şu Amerika. Müslüman ülkeleri sömürmesin bu zalim kafir Amerika diyoruz. Aynı dua ettiğimiz elimize para geçince götürüp Amerikan dolara yatırırken Amerika'yı kuvvetlendir ya Rabbi demiş olmuyor muyuz? Bakın ne çelişkiye düşmüşüz. Elimizi açıp Amerika'nın zulmünden alemi İslam'ı kurtar derken Elimize geçen parayı aynı dua ettiğimizi el ile götürüp kendi elimizle Amerikan dolarına yatırmakla Amerika'yı kuvvetlendirmiş, dolaylı olarak desteklemiş oluyor musun, olmuyor musun? Gayet tabii. Amerika şu anda çarıp basarak dünyayı sömürüyor. Dolar, bakın hiç Amerikan malı yok Türkiye'de. Hiç Amerikan malı var mı Alman malı kadar, Japon malı kadar? Ama Amerikan doları var, dolar çanıktır. Adam iş kağıtlı, üç kağıtçılık yapıyor Amerika, çanık basıp satıyor. Ve seni sömürüyor. Sen de e, çantana Kur'an-ı Kerim'i koyuyorsun, cüzdanına da Amerikan dolarını koyup öyle gidiyorsun Beytullah'a. Öyle gidiyorsun Ravzay-ı Mutahhare'ye, kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya... Deneyecek mi Hristiyanların dolarıyla, Hristiyanların markıyla benim huzuruma ne için geldin? Git evvela bunu temizle. Deneyecek mi? Çok üzülüyorum. Vallahi uykularımızı kaybetmişiz. Huzursuzuz, rahatsız, beni rahatsız ediyor. Yüzde Müslüman olan ülkede ve Türkiye'deki devlet bütçesinin yüzde devletin bütçesine giden vergilerin yüzde sini hangi vilayet karşılıyor? Siz söyleyin. İstanbul ya! Ne susuyorsun? Her gün konuşuyorlar. Devlet hazinesine giden toplanan vergilerin yüzde sini İstanbul karşılıyor. Peki yüzde doksan Müslüman bu ülkenin İstanbul'da ve bütün Türkiye'de vergi rekormeni olarak ilan edilen şimdi Türkiye'de? Ermeni, Ermeni namusdan mahrum ahlaktan, imandan Ermeni kızı Ermeni Manukya'nın Türkiye'de vergi rekormeni olması sizi rahatsız etmiyor mu Müslümanlar? Utanmıyor musunuz ya? Müslümanların kızlarını ve karılarını parayla satarak vergi rekortmeni olması bugünkü Müslümanları rahatsız etmiyorsa o Müslümanlar vallahi gerçek Müslüman değildir. Dikkat edin. Vicdanınızda azap duymanız lazım. Azap, azap. Başınıza Cenab-ı Hak ateş yağdırmıyorsa demek ki bazı sabiler, bazı mazlumlar var aranızda. ne konuşalım yani bakın ben hazırladığım konuya daha giremedim Kimse cemaat daha camiyi doldurmadı böyle cemaate vaaz mı edersiniz sitem mi edersiniz sopa mı savurursunuz ne yaparsınız bilmiyorum ki kusura bakmayın yani bak koca bak şu kadar ders hazırlamışım ben 30 sene kitap karıştırdım size konuşayım diye ama başlayamadım cemaat gelmedi vaktinde ne yapayım ne konuşayım yani Bak, ezan'a işte 5-6 dakika bir şey kaldı Ezandan sonra Ağzımla kuş tutsam sizi Burada rahat, tuta, rahat tutturamamız Herkesin saatine bakıyor eyvah mağazaya gelen mi oldu çıkan mı oldu Maliye müfettişleri mi geliyor Hiç kimse de Azrail mi geliyor diye yok ya Böyle Müslüman olunmaz arkadaşlar kardeşler Hacılar, efendiler, dervişler Şeyhler böyle Müslüman olunmaz Şuna bakmayın Hristiyanlar bakın 541 senedir Sultan Fatih'i affetmemişlerdir. Biliyor musunuz? Arz ediyorum. Yine tarihten aldım, kitaptan aldım. Burada var notlarımda. Fatih Sultan bakın Allah aşkına dinleyin. İstanbul'u fethettiği tarihten sonra kaç sene geçmiş? Tam 541 sene. Dikkat kadar? 1451 Patrikler de ölür mü ölmez mi? Ölür. Bir tanesini de Osmanlı padişahı... ...Patrikhanenin orta tapısında asarak öldürmüş. Osmanlı sultanının astığı... ...Efendim... ...Fener Rum Patriği'nin adı... ...Patrik Gregorius. As Rus casusu olarak çalışmış. Moskova'nın casusu olarak... ...Osmanlı'ya ihanet ettiği sabit olmuş... Tavşağı asmış. Hayır, vatan haini. O Patrik Gregorius'un asılmasının üzerinden de 173 sene geçmiş. O Patrik'in asıldığı orta kapı o günden bugüne vallahi kapalı, billahi kapalı açmamışlar. O kapının arka yüzünde bir yazı var. Biz gittik gördük. Yunanca bir yazı var. Diyor ki, aynen bu orta kapıda bir Müslüman Türk Devlet Başkanı asılmadıkça bu kapı açılmayacaktır yazıyor. Gidin okuyun. Hepini davet ediyorum. Hadi gani. Hani siz affetmişlerdi? Layıklığı kabul etmiştiniz. Medeniyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, cılık, cılık, cılık. Bak ne? Nerede? Hani seni kabul etmişti? Hani niye kapıyı açmadı? Ya bu Müslümanlar ne olacak Allah şey değiller. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Hristiyanlar bir karar alıyor. Bak kararı yine kitaptan okuyorum. Aynı okuduğum tarih kitabından okuyorum. Karar alıyor. O günden sonra ölen patrikler, yani eceliyle ölen patrikler değişik olarak mezara gömülüyorlar. O günden sonra mezarları değişiyor. Mezarlar nasıl size söyleyin eline eline o günden sonra patriklerin mezarını dikine kazıyorlar dikine dikine aynen su kuyusu gibi vallahi böyle acı noktaya halen de öyledir yani ve o patrigi anlı şanlı şekilde bezedikleri kefenle artı, ne yapıyorlarsa bilemiyoruz o şekilde dikine mezara gömüyorlar ve bir inançları var İstanbul Müslümanların elinden alındığı gün bu patrikler dikine ayağa kalkıp dirilecekler İstanbul'a sahip olacaklar. Bu inancı taşıyorlar. Vallahi böyle. Bizim nedenle haberimiz var. Bizimkiler zannediyorlar ki o tiyatroyu aldı, sinemayı aldı, NATO'ya bizi aldılar e, tamam daha Hristiyanlar bize bir şey demez ne nah demez. Gel de gör bakayım. Nerede seni affetmişler? Nerede seni kabul etmişler? Ey Türkiye Cumhuriyeti, nerede kabul etmişler? Efendiler, Allah'ına dikkatli uyanık olalım. Çok vahim günlerdeyiz. Bakın işte dünyanın, bakın yani birçok bölgesinde kan akıyor işte. Bosna'yı görüyorsunuz, harıl harıl kan akıyor, korkunç artık bir takım Avrupalı yazarlar bile tahammül edemiyor bu atan kana. Öteden işte Filistin'de bakın tam 45 senedir kan atıyor. Tam 45 senedir Filistin'de kan atıyor. İşte Afganistan'da işte bakın Keşmir'de Keşmir Pakistan'ındır. Hindistan benimdir diyerek 15 senedir kıtır kıtır Keşmir'de Müslüman kesiyor. Birleşmiş Milletler'in gözünün önünde bu işler oluyordu. Bu kadar kan akarken, bu kadar dehşet, vahşet uygularken Birleşmiş Milletler Amerika buralara müdahale etmiyor da niye hiçbir gürültü patırdı olmayan, kan akmayan, kimsenin kanı akmayan neden Kıbrıs'ı şimdi pat diye gündeme getirdi? Siz söyle, niye gündeme getirdin? Kavga yok, bir şey yok, ya ne var bu Kıbrıs'ta? Niye bütün bu akan kanları bıraktınız da Kıbrıs'ın başına top? Çünkü hedef İstanbul'dur. Ya anlayın Allah'ın ismanları ya, anlayın be. Anlayın Allah aşkına ya. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz İstanbul'un fethini Medine-i e de işaret buyurdular. Hadisi biliyorsunuz. Le tüftehanlel-kostantiniye hadisini bilmeyen yoksa nebim içinizler. Ey ümmeti Muhammed diyor mutlaka İstanbul'u fethetmeniz lazım. Çok miyim? Ama bu hadisten evvel, peygamberimizin bu işaretinden evvel, bundan yani Konstantin'den, İstanbul'dan evvel, işaret parmağıyla daha önce nereye işaret etmişsin söyleyin. Kıbrıs'ı ya, Kıbrıs'ı. Kıbrıs işaret etmiştir bu işaretten sonradır ki Hz. Osman radıyallahu an efendimiz zamanında Müslüman sahabeler Kıbrıs'a çıkartma yapmışlardır. Peygamberimizin mübarek vücudunun dünyadan değişmesini yani vefatını mütakip 16 sene sonra Kıbrıs'a çıkmışlar. Ne kadar kısa, ne kadar şabuk. Peygamberimiz dünyadan ahirete İntikal ettikten... 16 sene sonra... ...Kıbrıs'a çıkmışlar. Çünkü Kıbrıs'a çıkmadan İstanbul'a çıkamazsınız. Bunu ben Hacistan söylüyorum. Bunu Rumlar iyi biliyor. Bunu Hristiyanlar iyi biliyor. Senden, benden iyi biliyorlar. Onun Kıbrıs'tan başladılar. Hemen İstanbul'dan başlasalar olmaz. Oradan gelecekler çünkü. Allah'ım ne olacak şu Müslümanların hali? Ne olacak? Daha camilerde bile toplanamıyoruz. Nasıl meydanlarda toplanacağız? Ba camilerdeki varz-ı sahip çıkanınız nasıl memlekede sahip çıkacaksınız daha sabah namazına sırtınızdaki beş kiloluk altı kiloluk yorganı kaldırıp atamıyorsunuz sırtından sırtınızdan yorganı kaldırıp atıp da camiye gelemiyorsunuz yarın nasıl runları, bu vatan düşmanlarını İslam düşmanlarını nasıl vatanınızdan atacaksınız nasıl mücahit olacaksınız Sabah ezanı ile birlikte üzerinizden yorganı kaldırıp atamıyorsunuz. Nasıl Hristiyanlar atacaksınız? Yapmayın Müslümanlar. Hazır değilsiniz. Hiçbir şeye. Cuma günü ezanı Muhammediye bir saat kala vaaz dinlemeye bile hazır değilsiniz. Hangi cenge hazırlanacaksınız? Hangi savaşa? Hangi İslam'ı müdafaya? Hangi vatanı müdafaya? Hazırlanacaksınız bakayım bu defletinizle, bu tembelliğinizle. Bir saat kala ezanı Muhammediye camiye bile gelemiyorsunuz. Hangi cihada geleceksiniz? Ben şüpheden diyor, endişe ediyorum. Bakın dünyamız gittikçe daralıyor. Eskiden eskiden birçok şeylerin satıldığı dükkanların önünde kuyruk olurdu. Kuyruklara alışmışız. Kuyruk. Bu adamlar niye kuyruğa girmişler? İşte şunuz. Ama hiç gördünüz mü? Şimdiye kadar ucuz ekmek satan bir fırının önünde kuyruğa girenleri daha görüş görmüş müydünüz? Bak başladınız görmeye. Bu tehlikedir bu. Ekmeye geldi dayandı bakın enflasyon. Ya düşünün 4 milyon bile maaş almayan bir işçi ben her gün onlarla beraberim İmest'te modoko verdir rafa. 4 milyon bile maaşı yok. Günde 5 nüfuslu adam en azından 10 tane ekmek yiyor. 10 tane ekmek ki ya? 3 kilo ekmekten yani 300 gram sayın diye ekmeği 10 kilo ne yapar? 3 kilo ekmek bir şey midir yani? 10 tane ekmek aldığı zaman 6 bin lirada ne tutar? 60 bin lira tutar. Ayda ayda ne kadar tutarsa da kuru ekmek parası ayla bir milyon sekiz yüz bin lira ekmek parası tutar. İşte bakın adamın maaşının yarısı kurt kuru ekmeğe gitti. Bu adam çamaşır almayacak, ayakkabı almayacak, elektrik yakmayacak, su kullanmayacak. Affedersin, e, ayağına çorap giymeyecek, çocuklara bir şey almayacak, çay içmeyecek. Kurt para ayda iki milyon. Bu ne ya bu? Bu ne ulan bu? Böyle gidemezsiniz. Allah ekmeğinizi elinizden almaya başlattı. Kuyruklar başladı. Tehlike çanları çalıyor. Öyleyse dönün dilinize Müslümanlar gelin şu camilere ya. İtibar edin şunlara. Allah'a koşun. Allah'tan başka kime koşacaksınız? Her gün beş vakit namazda, her rekatta okuduğumuz sure-i fatihada ne diyoruz? İyyâke nâbüdü ve iyâke neslâin diyor musun demiyor musun? Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz. Yardımı ancak senden bekleriz diyoruz. Yardımı Amerika'dan bekliyoruz. Biz ne saçma Müslümanlarız ya. Ne hale gelmişiz. Aman Amerika yardım et. Aman IMF yardım et. Aman Dünya Bankası yardım et. Ama Ya Rabbi sen yardım et diyen yok. Yardım alamasın. Hristiyanlar... ...kepçeyle almadan... ...kaşıkla vermezler... Yavurdan dost... ...ayıdan siz söyleyin... ...ya bunu ecdadımız söyleme... ...vallahi bu değişmez ya... ...olmaz... ...Amerika dost olmaz... ...Fransa dost olmaz bakın... ...Fransa Cumhurbaşkanı'nın karısını duydunuz mu... Kime, ...kime sahip çıkıyor... ...senin değil başkalarının dostu onlar... ...akıllı olun yapmayın Müslümanlar ya... Kur'an'ı şer'iyü şeriatı velen terda ankel yahudi velen hiçbir Hristiyan hiçbir Yahudi sizin dostunuz değildir. Kur'an Kur'an-ı Kerim şeriat ediyor. Sehzane i̇şte okundu, zaman doldu. Bundan sonra ağzı ağzından cevher döksem toplayamazsın. Şimdi siz saate bakıyorsunuz biliyorum. Selam bak cümlemiz affetsin. Ne olur Allah aşkına önümüzdeki cuma günü bir saat kala gelin de şut noterliği zaftarayını korkunç bilgiler var ya. Müthiş meseleler var. Müslümanlar korkulacak adamlar mıdır değil midir? Müslümanlıkta insanların hakları nedir ne değildir? Çok mühim meseleler var konuşamıyoruz ki. Geç geliyorsunuz. Ve böylece hac mevsimi de zaten başladığı hızla bakınız. Bayrama kaç gün var siz söyleyin. 15 gün ya bak kimse dikkat etmemiş. 15 gün var bayrama. 15 gün kaldı bayrama düşünebiliyor musunuz bir şey kalmadı. Kurban alacaksınız nasıl alacaksanız tabii. En küçük öküz 20 milyon lira. Haydi al bakayım. Bak Allah öküzü bile el almaya başladı öküzü. En basit dört bacaklı koyun dört milyona gidin bakın. Yani gittikse ibadetlerini de zorlaşacak kurban kesmeniz. Bakın şu anda bir hac bugünkü Amerikan dolarına göre bir hac normal yani gideyim yiyeyim içeyim hediyelerimi alayım tam 200 milyona mal oluyor. Yanlış duymadınız. 200, 200 milyon. Seneye hac 400 milyon olacak. Kim gidecek işinizden? <gülüyor> durum ağırlaşıyor. Durum kötüleşiyor. Kendinize gelin. Ve böylece kürsüye çıkmadan evvel bu bölgemizden, beldemizden, cami cemaatimizden, hacca giden, hazırlanan ve hafta içinde kafilele gidecek olan kardeşlerimiz sizden helallik istediler. Onlar adına haklarınızı helal ediyor musunuz? Allah razı olsun. Cenab-ı Hak onların da yolunu açık etsin. Oradan bize Allah Resulü'nün selamını getirsinler inşallah. Hak Teala cümlemize mededü i inayet eylesin. Müslümanlar üzerinde tuzaklar hazırlayan küfür dünyasını, Hristiyan dünyasını Cenab-ı Hak onlara hidayet nasip etsin. Hidayet nasip olmayacaksa bütün dünya kafirlerini... Hidayet nasip olmayacak Bakın şartıma iyi bakın. Yani ben ben ederek söylemiyorum. Hidayet nasip olmayacaksa alemi İslam'ın başına bela olmaya devam edecekse yeryüzündeki kafirleri Hazreti Nuh aleyhisselam gibi söylüyorum. Altlarını üstüne getirsin inşallah. Haftaya, cumaya bir saat kala Allah aşkına sizi beklemek niyetiyle Lillahi taala el Fatiha.